1279 numaralı konu, Hazreti Ömer, Ali ve Osman'ın öğretim metotları, Hazreti Ömer bir gün halka vaz ediyordu, bir ara onların usandıklarını ve kendisini dinlemediklerini görerek vazını yarıda kesti, ağaçların nasıl dikilmesi gerektiğine dair konuşmaya başladı.